Şeyhülislam Muhammed ibn Abdul abdilvahab rahimahullah'in <gülüyor> kitab tevhidin ikinci babında kalmıştık. Bab-u fadliltevhid ve mâ yukeffiru mined-dunub tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olması babında ve qavlillahi te'alâ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 Ibn-i Radiallahu anhu kâle kâle Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem Ubade ibn-i Samit radiyallahu anhu'nun <gülüyor> Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden aktardığı Men şehide en la ilahe illallahu wahdahu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Kim? Allah'tan başka ibadete layık hak mabud olmadığına onun bir ve ulduna orta ortağı olmadığına Şahitlik ederse ve Muhammed'in onun kulu ve resulü ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve resulü olduğuna şahit ederse. Buraya kadar olan kısmı Şehadetü en la ilahe illallah'ın ne demek olduğunu, o Şehadetü en Muhammeden rabduhu ve resuluhu'nun da ne demek olduğunu beyan etmiştik. Şimdi devam ediyor hadis-i şerif. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kim bunlara şahit Ve şunlara şunlara şahadet ederse diyecek ve sonunda bu şehadetlerin akabinde bu şehadetler üzerine bina edilmiş bir ecirden, bir cezadan bir karşılık mükafattan bahsedecek. O mükafattan önce birkaç tane daha şart var. Men şehide en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne muhammeden abduhu ve resuluhu. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem wa enne abdullahi ve rasuluhu ve Isa da Allah'ın kulu ve olduna olduğuna şahitlik ederse yani Allah subhanahu ve teala'nın uluhiyetine uluhiyetinde bir olduğuna tevhidine şahitlik ettikten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ettikten sonra İsa s-selamında Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik edersen. İsa a.s. da Meryem oğlu, Mesih vesselam Allah'ın kulu ve rasulüdür. Kim buna da şahitlik ederse. Allah'ın kulu olduğuna. İsa Aleyhisselam Rabbimiz subhanahu ve teala'nın kendisinden aktardığı gibi diyor ki <gülüyor> Kale inni abdullahi Dedi ki ben Allah'ın kuluyum. el <gülüyor> kitabe Allah bana kitap verdi ve beni bir nebi bir peygamber yaptı. İsa aleyhisselam Allah'ın kulu ve rasuludur. Len yesten kifl mesih an abdan lillah. Mesih Allah'a kul olmaktan. Allah'ın kulu olmaktan çekinen, bundan yüksünen, bundan rahatsızlık duyan birisi değildir. Bilekisi Allah Subhanahu ve Teala'nın kulu olduğunu ve Allah'ın kendisine kitap verip kendisine peygamber yaptığını Allah'ın Resulü olduğunu söylemektedir. İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahadet etmek. <gülüyor> Bu şehadet kişiyi batıl dinlerin, muharref, bozulmuş olan batıl yolların İki farklı dinden ayrılmasını ifade eder. Allah'ın kulu olduğuna ve Resulü olduğuna şahadet etmek bu konuda İsa Aleyhisselatü selam hakkında sapkınlığa yanlışlığa düşmüş Hristiyanlardan ve Yahudilerden her ikisinin de itikatlarından akidelerinden beri ve uzak olmayı ifade eder. Onun Allah'ın kulu olduğunu söylemek bizi Hristiyanlardan ayırır. Zira onlar İsa için Allah'ın oğludur. Veya üçün üçüncüsüdür. Veya Allah'tır diyorlardı. Onun Allah'ın kulu olduğunu söylemek, bunu kabul etmek, bu şehadette bulunan kimseyi Hristiyanların bu yollarından ayırır. Onun Resulü olduğuna şehadet etmek ise, İsa Aleyhisselam'ın bir yalancı, bir deccal ve bir veled-i olduğunu söyleyen, Yahudilerin yollarından ayrılmamızı sağlar. Yani bu kelimeyle İsa Aleyhisselam hakkında, hem Hristiyanların yollarından ayrılmış, hem de Yahudilerin yollarından ayrılmış, onun Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmiş oluruz. İsa aleyhisselamın Allah'ın kulu olmasında, Allah Subhanahu ve teala'nın onu babasız olarak, Meryem'in karnında halk etmesinde, şaşılacak bir şey yok. Allah Subhanahu ve teala ondan daha önce, Adem aleyhisselamı, hem anasız hem babasız olarak yarattı. Yani mukayese edildiği zaman bir yerde hem anasız hem annesi hem babası olmayan birisi var. Bir yerde de sadece anne var, babası yok. Bunlardan hangisi daha zor? Elbette ki hem hiç hem anasız hem babasız olarak yaratılma sadece babasız olarak yaratılmadan daha zor. Allah Subhanahu ve Teala birincisine kadir olduğu gibi ikincisine de kadirdir. Bu ikincisinde şaşırılacak bir şey yok. İsa Aleyhisselatü Vesselam'ın Meryem'in rahmine babasız olarak düşmesi, babasız olarak yaratılması Allah Subhanahu ve Teala'nın dilemesine, onun iradesine bağlı Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya kolay işlerden, kolay amellerden bir ameldir. Allah Subhanahu ve Teala İsa'nın Allah'ın kulu olduğunu ifade etmek için yani onu Allah'ın oğlu veya üçün üçüncüsü Ya da Allah'ın kendisi olduğunu söyleyen Hristiyanlara cevap red mahiyetinde diyor ki Mel Mesih ibn Maryam illa rasul. Meryem oğlu Mesih bir rasulden başkası değildir. Kad halat min qablihi'r rusul. Ondan önce de nice rasuller geldi geçti. Ve ummuhu sıddika Ve onun annesi de bir siddika idi. Yani Meryem İsa bir Resul'dür. Kendisinden önce nice rasuller geçmiştir. Annesi de bir sıddikadır. Sonra Allah subhanehu ve teala burada onların kul olduğunu, yani uluhiyetten, ilahlıktan, ibadetten bırakın Rab'likten bir, pay, bir, bir payları olmalarını uluhiyetten bir payları olmadığını Allah'ın oğlu olmak, Allah olmak, üçün üçüncüsü olmak bunlardan uzak olduklarını şununla ifade ediyor. Diyor ki İsa, Mesih oğlu İsa, Allah'ın Resulüdür. Kendisinden önce de Resuller geçmiştir. Annesi de bir sıddıkaydı. Sonra diyor ki, وَكَانَا يَأْكُلَانِ taam Ve o ikisi de, yani hem Meryem oğlu İsa hem de annesi de yemek yiyorlardı. Yemek yiyen kimselerdi. İlk bakışta sanki bir münasebet kurulamıyor. Yani Resul'dü, o Resul'dü, o da Sıddık'tı. Ondan önce de Resuller geçmiş. İkisi de hem Meryem hem de oğlu İsa bunlar yemek yiyen kimselerdi. Yani kardeşlerim yemek yiyen kimselerdi. Bunlar yemek yiyorlardı. Yani bunlar yemek yemeye ihtiyaç duyan beşer kimselerdi. Mahluktular, merbubtular, Rab olmak, ilah olmak onların vasıflarından yemek yiyen kimsenin özelliği değildir. Bunlar yemek yiyorlardı. Yemek yemeleri yemeye ihtiyacı olmalarından dolayıdır. Yemek yiyorlardı. Yemeğe ihtiyaçları vardı. Sonra bu yemek yedikten sonra neye ihtiyaçları var bu yemekleri? Çıkartmaya da ihtiyaçları var. Bütün bunlar. Yemeğe ihtiyaç duymak, yemeği yemek, sonradan bu yenilen şeyleri çıkartmak, bütün bunlar Rabbi, Rabbin değil, ilahın mabudun değil, kulların, merbub, merbub olanların, Allah Subhanahu ve teala'ya muhtaç olan, aciz kulların vasıfları özellikleridir. Yani vasfı bu olan kimse vasfı yemek yemek olan yemeğe ihtiyacı olan sonra bu iş yediği yemeği çıkarmaya ihtiyacı olan kimseler makamları, mevkileri, dereceleri ne olursa olsun bunlar muhtaç kullardır. Onların da Allah Subhanahu ve teala'ya ihtiyaçları vardır. Kendilerine ibadet edinilmezler. Bilakis bunlar da diğer sair kullar gibi muhtaç, aciz kullardır. Allah Subhanahu ve teala bunların Kul olduğunu işte bu cüm bu kelimeyle ifade etmiş. Onlar yemek yiyorlar. Yani kardeşlerim hali böyle olan, <gülüyor> yemek yiyen, uyku uyuyan, tuvalete gitmeye ihtiyacı duyan, karnı acıkan, canı yanan, hasta olan, yani beşeriyetin taşıdığı bu özellikleri taşıyan kimseler, mevkileri, dereceleri, makamları ne olursa olsunlar, onlar muhtaçtırlar. Allah Subhanahu ve teala karşısında acizdirler. Onlar da Allah'ın rahmetine fazlına ihtiyaç duyuyordurlar. Bir başkasının ihtiyacını gidermeye, bir başkasının, bir başkası için bir fayda celbetmeye veya onlardan bir zararı defetmeye kadir ve muktedir değildirler. Hali böyle olan, işte bak senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan bir kimseye, ellerini açıp neden yalvarıyorsun? Senin gibi yemek yeme ihtiyacı olan, senin gibi karnı acıkan, hasta olan, canı yanan ve bütün bu ihtiyaçlarında alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve Taala'ya muhtaç olan o kimselere yalvarmak ancak aklını yitirmiş, sefih olmuş, terazisini, istikametini kaybetmiş, Allah Subhanahu ve Taala'nın kendi haline bıraktığı kendilerine muvaffakiyeti yardımı yardımdan kendilerini esirgediği kimselerdir. Ve enne İsa abdullahi ve rasuluhu İsa'nın Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahit ederse. Ve kelimetu alkaha ila Meryem ve ve onun Meryeme yönelttiği, Meryeme bıraktığı, ilka ettiği bir kelimesi olduğunu. İsa aleyhisselam'ın bir Allah'ın kelimesi olduğunu. Allah'ın kelimesi demek kardeşlerim, Allah subhanahu ve taala'nın sıfatı olan kelamının bir cüzü bir parçası değil. İsa aleyhisselam Allah'ın kelimesinin sonucu orta olarak ortaya çıkmış. Allah'ın kelimesinin neticesiyle Allah'ın kelimesiyle yaratılmış bir mahluktur. Yoksa Allah'ın kelimeleri mahluk değildir. Rabbimiz subhanahu ve teala'nın sıfatlarıdır. İsa Allah'ın kelimesi değil. Allah'ın kelimesi kündür. Yani ne demek kün? Ol. Allah'ın kelimesi kündür. İsa kün. Yani ol kelimesinin bizatihi kendisi değil. Ol kelimesiyle olmuş olan Meydana gelmiş olan bir beşerdir. İsa Allah'ın kelimesi bu demek. İsa kelimenin kendisi değil. Bu kelime sebebiyle bu kelime neticesinde oluşmu oluşmuş olan kün ile meydana gelmiş olandır. Elkâha ilâ meryem <tecnologiaiment> ve rûhun minhu ve ondan bir ruh <#Allah> yani Allah Subhanahu ve teâlâdan bir ruh İsa Allah'ın kelimesidir. Hangi anlamda? Allah'ın kelimesiyle oluşmuş olan Allah'tan bir ruhtur. Bu da Allah Subhanahu ve teala'nın yarattığı mahluk olan ruhlardan bir ruhtur. Yoksa buradaki ruh da Rabbimiz Subhanahu ve teala'ya sıfatın mevsufuna izafeti cinsinden izafe olmuş bir şey değil. Burada ruh Allah'ın sıfatı değil. Allah'ın yarattığı mahluk, mahluku olan ruhlardan bir ruhtur. Bazıları bunu anlatırlarken bunu söylerlerken Yani belki o anda kelimelerin ne anlama geldiğinin farkına varmadan şöyle sözler sarf, ed sarf, ed sarf ediyorlar. Yani o Allah'ın ruhudur. Allah'tan bir parçadır. Haşa ve kella. Sümme haşa ve kella. Allah Subhanahu ve teala onu kendi mayasından ona katmıştır. Allah Subhanahu ve teala ona kendinden bir parça vermiştir. Bu manaların hepsi kat en batıl manalardır. Allah Subhanahu ve teala'nın sıfatı olan... Yani onun bir cüzü, bir parçası anlamına gelen bir şekilde Allah'tan bir ruh böyle bir şey değil. Zira Allah Subhanahu ve Teala bu şekilde mahlukatından herhangi bir şeyin içerisine hulul etmez. İsa Allah'ın kelimesidir demek, yani Allah'ın kelimesiyle var oldu demektir. Ondan bir ruh demek, yani Allah Subhanahu ve Teala'nın yarattığı ruhlardan bir ruhtur demek. Bu ruhun burada Allah'a izafesi bu ruhun mucidinin icat edenin, halka Allah subhanahu ve teala olması sebebiyledir. Yoksa Allah'ın sıfatı olan bir ruh anlamında değil. Kim? İsa'nın Allah'ın kulu ve resulü olduğuna Meryem'e ilka ettiği bir kelimesi ve Allah'ın yaratmış olduğu ruhlardan bir ruh olduğuna şehadet ederse vel cennete hakkun vel ve cennetin hak olduğuna ve narın Ateşin yani cehennemin hak olduğuna şehadet ederse şehadet edilmesi gereken bu hadisin sonunda vaat edilen ecre ulaşmak için söylenilen şartlardan sonuncusu da bu. Cennetin ve cehennemin hak olduğuna şehadet etmek. Cennet ve cehennem. Cennet Allah Subhanahu ve Taala'nın muttaki olan kulları için hazırladığı şu anda bulunan yaratılmış olan mevcut olan Allah Subhanahu ve Taala'nın keramet ikram yurdudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu yurda girdi. Oradakileri gördü ve bize haber verdi. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın sonradan kıyametten sonra, mahşerden, hesaptan sonra icat edeceği, halk edeceği, ni ettiği bir yer değil cennet. Şu anda hali hazırda var, mevcut içindeki ağaç bahçeleri, ırmakları Köşkleri, içindeki kadınları ile Allah Subhanahu ve Taala'nın muttaki kulları için, kendisine ve rasullerine iman eden kulları için hazırlamış olduğu ikram yurdudur. Cehennem de aynı şekilde vardır. Mahluktur ve bugün hali hazırda mevcuttur. Allah Subhanahu ve teala orayı da mücrimler için, kafirler için, müşrikler için hazırlamıştır. Allah beni ve sizleri oradan muhafaza etsin. Cennet ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem ile burada ahiret olayların tamamına <gülüyor> akait meselerinde mead diye bahsedilen yani ölüm ve ölümden sonraki diriliş ve diriliş ardından meydana gelen hesap ve bu hesabın sonrasında oluşacak olan karşılık, ceza. Ya mükafat olarak veyahut da azap olarak. Cennet ve cehennem burada Bu me'adın tamamına yani ahiretin tamamına bir misal olarak zikredilmiş. Yani bu cüz kastedilmiş, bu cüz söylenilmiş ama bununla ahiretin tümü kastedilmiş. Yani cennet ve cehennemin hak olduğuna iman etmek öldükten sonraki dirilişe inanmayı bu dirilişten sonra Allah'ın huzurunda hesaba çekilmeye inanmayı ve bu hesap sonunda müttakilerin mükafatlandırılacağı cennete ve mücrimlerin, facirlerin, zalimlerin, kafirlerin ce cezalandırılacağı cehenneme im iman etmek olarak zikredilmiş, söylenmiş. Cennet ve cehennemin bugün var olduğu, hak olduğu, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin oraya girdiği, oradakileri gördüğü, Allah subhanahu ve teâlâ'nın cenneti ve cehennemi kullarından hesaba çektikten sonra cennete girmeyi hak edenlerin Yani buradaki hak etmek kendi amelleriyle, yaptıklarıyla, ortaya koydukları şeylerle hak etmek değil. Cenneti hak etmek. Allah Subhanahu ve teala'nın fazlıyla, ikramıyla, rahmetiyle hak etme cinsinden. Ve bu hesaptan sonra cehennemi hak edenlerin içine gireceği ve her ikisinin de ebedi olarak, ebediyen kalacağı Allah Subhanahu ve teala'nın hazırladığı iki yurttur. İşte kim bunlara da şehadet ederse. Kim bunlara da şehadet ederse. Baştan sayalım. Kim Allah'ın Allah'tan başka ilah olmadığını Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederse. İsa'nın Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederse. Allah'ın bir kelimesi. Ve Allah'ın yarattığı ruhlardan bir ruh olduğuna. Ve cennetin hak ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse. Deniyor ki hadisin sonunda. Adkhalahu cennete ala ma kana amel Allah subhanahu ve taala o kimseyi üzerinde olduğu amel üzerinde olduğu amel ile cennete sokar. Bunlara şahit eden kimseyi Allah üzerinde olduğu amele göre cennetine sokar. Veya şöyle tercüme edebiliriz. Bu kimse ameli ne olursa olsun Allah onu cennetine sokar. Bu ibare bu iki anlamada muhtemel. Her halükarda da bu kimse cennete girecek. Allah onu hangi amel üzerinde olursa olsun cennete sokar demek de o cennete girecek. Allah onu üzerinde olduğu amele göre cennete sokar. Yani ameli yüksekse cennetin yüksek menzilelerinden bir menzile içerisinde cennete girer. Ameli düşükse cennetin menzilelerinden, makamlarından düşük bir makam ve de cennete girer. Yani her halükarda bunlara şehadet eden kimseler, cennete girecek, girecektirler işte burada bu hadiste la ilahe illallah yani Allah Subhanahu ve teala'nın tevhidine şehadetin fazileti açıkça görülmektedir bunlara şahadet eden ve bunlarla beraber diğer sair küfür milletlerinden diğer sair küfür dinlerinden ayıracak mahiyetteki bu hadiste zikredilen bu iman esaslarına iman eden kimse bunlara şahadet getiren kimse Zira bu hadiste öyle şeyler sayılmış, öyle şeylere şahadetten bahsedilmiş ki İmam Nevevi Rahimahullah diyor ki bu hadis şerif Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri arasında akaid meselelerine, itikat meselelerine en şamil, en kapsayıcı hadislerden bir tanesidir. Bunun içerisinde zikredilen şeylere şahadet etmekle kişi sair, küfür milletlerinden ayrılmış olur. Burada şahadet edilmesi şart koşulmuş şeylerden her birisi, bunlara şehadet eden kimseyi, o konudaki muhalif olan küfür milletine, küfür dinine muhalefet ettirir. Ondan beri ve uzak olduğunu gösterir. Allah subhanehu ve teala'nın uluhiyetinde bir olduğunu, onun uluhiyetinde tevhidine şahadet eden kimse, bu şahadetiyle kimlerin yollarından ayrılır? Müşriklerin yollarından ayrılır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu olduğuna, Resulü olduğuna şehadet eden kimse bu konuda yine hem müşriklerden hem kafirlerden ayrılmış olur. İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden kimse onu Allah'ın oğlu veya üçün üçüncüsü veya Allah'ın kendisi diyen Hristiyanların yollarından uzaklaşır, onlardan beraat eder. Onun Resulü olduğuna şehadet eden kimse onun zina çocuğu olduğunu söyleyen, bir yalancı olduğunu söyleyen Yahudilerin yollarından uzaklaşır. Cennetin ve cehennemin hak olduğuna şehadet eden kimse... مَا يُحْلِكُنَا illa الدَّهْرِ Diyen bizi dehirden başka yani zamandan başka hiçbir şey helak edecek değildir. İşte yaşamımız, hayatımız bu hayattır. Yaşarız ve ölürüz. Bundan sonra bir diriliş, bir haşir, بَعْثُ بَعْدَ met yoktur diyen dehrilere yani ahireti inanmayanlara bir diye bir muhalefettir. Onların yolundan beraattır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu birkaç cümle içerisinde bütün sair küfür milletlerinden beraat etmeyi onlara muhalefet etmeyi ilan eden bir akide bir akaid metni ortaya koymuştur sallallahu aleyhi ve sellem kim bunlara şehadet ederse Allah Subhanahu ve teala onu ne amel üzerinde olursa olsun cennete sokar yani salih ameller üzerinde de olsa bozuk ameller yanlış ameller üzerinde de olsa Salih ameller üzerindeyse ve bu kimsenin amelleri hasenatı seyyiatından fazla ise bu itikatlar ile beraber iptidan Allah onu cennete sokar. Eğer seyyiatı hasenatına galebe etmişse, günahları senaplarını aşmış geçmişse Allah Subhanahu ve Teala onu rahmetiyle affederek veya şefaat etmesine izin verdiği şefaatçilerin şefaat etmesiyle yine iptidan cennetine sokabilir. Eğer böyle yapmazsa Bu kimseyi Allah Subhanahu ve teala bu günahların nispetince kendisini azap ettikten sonra eninde ve sonunda mutlaka ömründe bir gün onu cennetine sokacak. Yani her halükarda bu itikad bu bu hadiste zikri geçilen itikada şehadet eden kimse ki onların başında Allah'ın uluhiyetinde tevhidine şehadet etmek var. Bu kimse her halükarda cennete girecektir. Hadisin yine Buhari'de ve Müslim'de gelen başka bir rivayetinde sonunda deniliyor ki: "Adkhalahu cennete min ayi abwabil-cenneti's-semaniye sha'a." Allah onu cennetin 8 kapısından dilediği dilediğinden onu cennete sokacaktır. Yani o adam 8 kapısının 8 kapının hangisinden girmek isterse Allah Subhanahu ve Teala onu cennete sokacaktır. Bu hadis şerifte Ubade İbnü Samit radıyallahu anhumun bu hadisinde tevhidin fazileti ve tevhidin günahlara kefaret olması meselesi gayet açıktır. Demiş ki ahracahu bu hadisi Buhari ve Müslim takriç ettiler. Ve yine o ikisi yani Buhari ve Müslim demek. Buhari ve Müslim takriç etmişti önceki hadisi. Ve dedi yani yine o ikisinin rivayet ettiği fi hadisi i itban itban hadisinde Itban İbni Malik el rahim radiyallahu anh Ensardan olan sahabelerden Itban, Itban Ibn Malik radiyallahu anhun hadisinde deniliyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Fe inna harrama alen nari Allah cennet, cehenneme haram etmiştir men kale la illallah La illa illallah diyen kimseyi. Allah. La illa illallah diyen kimseyi cehenneme haram etmiştir. Yani cehennem bunu yakamaz. Yebteghi bi thalike Bununla. Yani la illa illallah sözünü söyleme ile Allah'ın yüzünü murad eden, yüzünü isteyen kimseyi Yani şöyle oluyor. Allah. La ilahe illallah sözü ile yüzünü murad eden, yüzünü isteyerek bu sözü söyleyen kimseye cehennemi haram etmiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste, La ilahe illallah sözünü söyleyen kimseye çok büyük bir vaad olduğunu haber veriyor. La ilahe illallah diyen kimseye Allah cehennemi haram etmiştir. Ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük fazileti la ilahe illallah sözünü söylemekte olan bu büyük fazileti bu hadiste bir kayıtla kayıtlandırmış. Bir şarta bağlamış. Bunun dışındaki başka hadislerde de burada zikri geçmeyen başka şartlar da zikredilmiş. Burada deniliyor ki يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ Bununla Allah'ın yüzünü murad eden Allah'ın yüzünü isteyen yani Allah'a ihlas ile Allah'ın rızasına halis bir şekilde bu sözü söyleyen kimseyi Allah cehennemi haram eder. Bu sözü söylemeyi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne ile kayıtlandırmış? Allah'ın yüzünü murad etme kaydı ile kayıtlandırmış. Başka hadislerde bunu kalpten ihlas ile söyleme ile kayıtlandırmış. Bununla bunu sıdken, sadık olarak söylemeyle ile kayıtlandırmış. Yakin ile söyleme ile kayıtlandırmış. Onda herhangi bir şüphe olmadan bir rayb veya şek bulunmaksızın söyleme ile kayıtlandırmış. Yani kardeşlerim Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden la ilahe illallah diyene cehennem haram edilmiştir. Veya la ilahe illallah diyen cennete girecektir. La ilahe illallah diyen kimse cehennemden mutlaka çıkacaktır. Türünde farklı lafızlarda hadisler rivayet edilmiş, hadisler aktarılmış. Bunların hepsi sahihtir. Bunların arasının cem edilmesi şöyle olur. Yani La İlahe illallah diyen Allah buna cehennemi haram edecek. Başka bir yerde de La İlahe illallah diyen cehennemden çıkacak deniliyor. Yani demek ki cehenneme gire Başka yerde La İlahe illallah diyen cennete girecek denilmiş. Bu söz La İlahe illallah deme sözü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde bu ayı bu ağır kayıtlarla kayıtlandırılmış bu ağır şartlar buna şart koşulmuş yoksa mücerret olarak la ilahe illallah sözünün anlamını bilmeden bu anlamda yakin üzere olmadan bunu ihlasla söylemeden sıdk ile söylemeden buna inkiyat etmeden bu sözün gereklerini kabul etmeden Allah subhanahu ve Taala'nın dışındaki ilahları mabudları reddetmeden küfretmeden Söyleyen kimseye bu sözün bir faydasının olmayacağı ehli sünnet vel cemaat alimlerinin icması ile. Bu söz mücerret böyle söylenildiği zaman sahibine fayda vermez bu icma ile. Bu kayıtlar yerine gelmesi lazım. Bu elimizdeki hadiste de bu kayıtlardan bir kayıda işaret edilmiş. Bununla Allah'ın yüzünü, Allah'ın vecihini murad etmek. Allah'ın rızasını istemek. Allah'a halis olarak, ihlas ile bu sözü söylemek. Evet kim bu sözü Allah'ın yüzünü murad etmeyi yani ihlası ve yakini ve sıdkı ve la ilahe illallah sözü için söylenilmiş şartları tam bir şekilde yerine getirirse bu şartları tam olarak yerine getiren kimseye cehennem mutlak olarak haram edilmiştir. Haram edilmiş olur. Bu kayıtları tam olarak yerine getiren kimseye cehennem mutlak olarak haram edilmiştir. Ancak bu kayıtları bu şartları Yerine getirmede eksiklik Yapan kimseye Bu kimseye cehennemin Haram edilmesinde de eksiklik vardır. Yani bu Denklemin iki taraf, La ilahe illallah'ın bu şartlarını Bu yakin ile Bu ihlas ile bu sıdk ile Yakini ihlası ve sıdkı Tam olarak yerine getirmiş kimseye Cehennemin haram edilmesinde Ne olur? Tam olur. Yani bu kimseye Cehenneme mutlak olarak girmez Bu şartları yerine getirirse Tam olarak Ancak bu şartları yerine getirmede eğer taksir ederse Bu şartları yerine getirmede Bazı ihlaller yaparsa Bu şartları tam olarak Yerine getirmezse Eğer la ilahe illallahın aslını yerine getirmişse Bu kimseye cehennemin Haram edilmesi de tam olmaz Cehennem yine bu kimseye haram edilir Ancak bir cihetten tamamiyle değil Cehenneme girmesi haram edilmese de Cehennemde yanmasa ona haram edilmese de orada ebedi olarak kalması cehenneme haram edilmiştir. La ilahe illallah'ın aslını yerine getiren kimse bu kayıtlarında eksiklik yapsa da bu aslı yerine getirdiği için cehennem ona haram edilmiştir. Yani orada ebedi olarak kalması. Bu şartları tam olarak yerine getirirse cehennem ona haram edilmiştir. Yani oraya girmesi. Bu hadis-i de. Bu, bu kayıtların önemli olduğu ve la ilahe illallah sözünü söyledikten sonra bu sözün gereği olan amellerin yerine getirileceği açık bir şekilde söylenirmiş. Kim la ilahe illallah der ve bununla Allah'ın yüzünü murad ederse Allah'ın yüzünü isterse Allah'ın rızasına halis olarak bunu yaparsa bu söz la ilahe illallah sözünün gereği olan amellerin yerine getirilmesi hususunda bir nastır. Yoksa murcienin söylediği gibi bu söz mücerret olarak kendisini söyleyen ve onun gereği olan amellerden hiçbirisini yerine getiren bir kimseye kurtuluş vaat etmez. Bu ehli sünnet ve cemaat icmasıyla. Ehli sünnet ve cemaat icma ettiler. La ilahe illallah sözünü söyleyip bu sözün gereği olan amellerden hiçbirisini yerine getirmeyen kimseye bu söz ahirette bir kurtuluş sağlamaz. Bu söz sahibine ahirette fayda etmez. Bu hadis-i şerifte bu la, bu sözün gereği olan bu amellerin yerine getirilmesine de bir nas var. Yebteg'i <gülüyor> bidalike vecihallah sözü bunu açıkça delalet ediyor. Çünkü bir şeyi isteyen kimse bir şeyi gerçekten samimi olarak isteyen samimi olarak bir şeyi arzulayan kimse mutlaka o arzuladığı şeyi elde etmek için kendisini ona ulaştıracak onu elde etmeyi sağlayacak Sebepleri ne yapmalıdır? Yerine getirmelidir. Bu sebepleri yerine getirmeden Allah Subhanahu ve teala'nın kainatta, kevinde koyduğu sebepler var. Bu dünyada elde etmek istediği şeyleri elde etmek için bile. Rızık kazanmak için sebepler koymuş. Değil mi Allah? Mal, karnımızı doyurmak için sebepler koymuş. Çocuk elde etmek için sebepler koymuş. Bu gayeleri murad ettiğini, bunları çok istediğini söyleyip de Bu sebepleri yerine getirme hususunda kılını kapırdatmayan kimsenin bu işleri gerçekten istediğine kim inanır? Hiç kimse inanmaz. Hakikatte bunları istiyor değildir. Çünkü bir şeyi isteyen, onu ihlasla samimi olarak isteyen kimse, kendisini bu isteğine ulaştıracak sebepleri de yerine getirmeye gayret eder. Bu sebepleri yerine getirmeye gayret etmeyen kimse hakikatte bunu istemiyordur. İkincisi de şöyle. Bir şeye ulaşmak isteyen, onu elde etmek isteyen ve bu elde etmek isteğinde samimi olan kimse kendisiyle o isteği arasında mani olacak şeyleri ortadan kaldırmaya, onları yapmamaya da gayret eder. Ve mi isteğine ulaş isteğine ulaşma kimse isteyen arada maniler varsa veya kendisini bu isteye bu isteğine götürmeye mani olacak şeylerden de uzak durur. Bu onun Bu istediği şeyleri gerçekten İhlas ile istediğinin bir delilidir Eğer böyle yapmıyorsa Yani o sebepleri yerine getirmiyorsa O manilerden de Kaçınmıyorsa bu kimse Gerçekten bu istediğini Yakin ile İhlaslı bir şekilde samimi olarak istiyor değildir İnsanların indinde de böyle Allah Subhanahu ve teala'nın indinde de böyle Yani bu Kaydı Bununla Allah'ın yüzünün, Allah'ın rızasının murad edilmesi bu kayıt, La ilahe illallah'ın gereği olan salih amellerin yerine getirilmesinin gerekli olduğu konusunda kesin bir ifadedir. Yoksa şöyle değil, bir kimse bu La ilahe illallah'ın gereklerini yerine getirmek hususunda kılını kıpırdatmıyor. Sonra La ilahe illallah'ın kendisini ulaştıracağını inandığı yere ulaşması için, Ortada engelleri işlemeye devam ediyor. Allah'ın emirlerini, la ilahe illallah'ın gereği olan emirleri yerine getirmiyor. Bu yasaklardan içtinab etmiyor. Bir, bir adam düşünün, zina ediyor, içki içiyor, faiz yiyor. Sonra da diyor ki, la ilahe illallah, işte ben bunu kalbimden ihlasla söyledim. Bu sözle Allah'ın yüzünü istiyorum. Buna kim inanır? Kimse inanmaz. Bu, bu kimse bu sözüyle sadık değildir. Zira bunu gerçekten Allah'ın yüzünü isteyerek söylüyor olsa... Allah'ın rızasını murat ederek söylüyor olsa bu söylemiyle bu bu niyetiyle kendisini bu rızaya götürecek amelleri yani sebepleri yapması icap eder. Kendisini ondan mahrum bırakacak manileri de terk etmesi icap eder. Öyleyse bu ve bunun gibi hadislerde la ilahe illallah di kim ihlasla la ilahe illallah derse kim kalbinden sıdk ile la ilahe illallah derse Kim yakin ile la ilahe illallah derse, kim hiçbir şüphe duymadan la ilahe illallah derse, kim la ilahe illallah der ve Allah'ın dışında kendisine ibadet edilen ilahları, mabudları reddeder onları küfrederse, bütün bunlar işte hep bu şartlara, bu sıkı kayıtlara işaret etmek içindir. Yoksa bu kayıtlar, bu şartlar yerine gelmeden bu sözün mücerdet olarak dille telaffuz edilmesi sahibine hiçbir fayda vermez ehl-i sünnet vel cemaat alimlerinin icmasıyla. insanların insanların hepsi, insanların birçoğu Müslüman olanları söyleyenlerin tamamıyla la ilahe illallah diyorlar. Bunların birçoğu la ilahe illallah sözünün ne anlama geldiğini farkında bile değiller. Bunlar la ilahe illallah söylüyorlar günde bin defa, beş bin defa vird yapmışlar. Günde bin defa, beş bin defa bu sözü naks ediyorlar. La ilahe illallah sözünü ihlas ile söylemiyorlar. Allah'ın yüzünü murat ederek söylemiyorlar. Birçoğu ne söylediğini biliyor bilmiyerek. Semi'tu'n-nase şey'en yekulun. şey'en ve Hadiste geldiği gibi kabirde sorguda insanlar bir şey söylüyorlardı duydum ben de onların söylediği gibi söylüyorum. Babından bu Kabilden söylüyorum. Öyle değil mi? La ilahe illallah nedir? İşte insanlar söylüyor. atan babam söylüyordu. Ben de bu Kabilden söylüyorum. Eğer böyle olsaydı la ilahe illallah, bunu böyle telaffuz herkese fayda verirdi. Ancak bu kat'i olarak batıldır. Hadiste tevhidin fazileti ve tevhidin günahlara kefaret olması çok açık. Bu sözü söyleyen kimseye Allah Subhanahu ve teala cehennemi haram eder. Ona cehennemin haram edilmesi bu sözün şartlarını yerine getirip getirmemesi hasebiyle ya mutlak bir tahrimdir. Yani bu adam mutlak olarak cehenneme girmez. Veya Mukayyet bir tahrimdir. Yani bu adam cehennem bu adam cehenneme girse de orada ebedi olarak kalmaz. Allah cehenneme bu adamı ebedi olarak kalmasını haram etmiştir. Diyor ki bundan sonra: "Ve Said el-Hudri radıyallahu anhu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle." Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu'dan yapılan rivayet. Ebu Said el-Hudri Ismi Saad ibn Malik ibn Sinan. Biz onu bu künyesiyle biliyoruz. Ebu Sa'id el-Hudri. Ismi Saad ibn Malik ibn Sinan. Radiyallahu anhuma. Babası da bir sahabidir. Ebu Sa'id el-Hudri radiyallahu anhuma. Ensardandır, ensaridir. Küçük bir sahabi yaşı. Hatta yaşı küçük olduğu için küçüklüğünden dolayı Uhud savaşına gelmesine, katılmasına müsaade edilmemiş sahabeydi. Yani bedere katılmamış Uhur'da katılmamış. Yaşı küçük olduğundan dolayı. Bundan sonraki diğer gazvelere Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle beraber iştirak etmiş büyük bir sahabi Ensari radıyallahu anhuma kâle dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle Musa Musa aleyhisselatu vesselam şöyle dedi Ya Rabbi ey Rabbim allimni şeyen bana bir şey öğret de Seni onunla zikredeyim. Seni onunla anayım. Ve eduuke bihi ve sana onunla dua edeyim. Musa a.s. dedi ki ya Rabbi bana bir kelime öğret de, bana bir şey öğret de seni onunla anayım. Seni onunla zikredeyim. Sana onunla övgüde bulunayım. Ve sen... Ve Sana onunla dua edeyim. Kale, Allah dedi ki... Kul ya Musa la ilahe illallah. Dedi ki, la ilahe illallah Musa. Yani beni zikredecek bir söz arıyorsan la ilahe illallah de. Beni anacak bir söz istiyorsan la ilahe illallah de. Beni yüceltmek, beni övmek istiyorsan la ilahe illallah de. Bana dua etmek istiyorsan la ilahe illallah de. Yani bu söz Allah subhanahu ve Teâ'yı övmek için onu anmak için onu zikretmek için ona dua etmek için söylenilecek en hayırlı söz Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor diyor ki Hayırı duaayı dua uy ara en hayırlı dua arefe günü yapılan duadır ve kultu ana en ne birmin kabli ve benim ve benden önceki bütün peygamberlerin söylediği en hayırlı sözde La ilahe la shareekaleh lehul lehu ala kulli kadir. Sözüdür. En hayırlı söz bu. Zikir en hayırlısı bu. Allah'ı övmek istiyorsan, anmak istiyorsan en hayırlısı bu. Allah'a dua etmek, ibadet etmek istiyorsan en hayırlısı bu söz. La ilahe illallah sözü. Allah subhanahu wa taala dedi ki: "La ilahe illallah de ey Musa." Kala Musa dedi ki, Kullu iba yekulune hada. Dedi ki, ey Rabbim, kullarının hepsi bunu söylüyor. Yani la ilahe illallah herkesin bildiği bir söz. Herkesin bildiği bir zikir, bir dua. Musa a.s. Rabbinden ne istiyor? Yani kendisine hususi olacak. Kendisine özel olacak. Çünkü kendisinin makamı, mevkisi Rabbi indinde. Özel bir yer, özel bir makam. Allah subhanahu ve ta'alaya konuşmuş. Kendisine Kelimullah denilmiş. Allah'ın, Allah'ıyla konuşmuş. Allah'ın kendisiyle konuştuğu. Bundan dolayı özel bir şey istiyor Allah subhanahu ve teala. Yani kendisine has bir şey olsun. Yoksa diyor La ilahe illallah. Bunun kadirini küçültmek için değil. Yani bu herkes tarafından bilinen bir zikir, bir dua. Ben kendime özel bir şey istiyorum. Kale ya Musa. Allah dedi ki ey Musa. Lahu enne semaavati sebaa. Ve amirahunne gayri. Dedi ki. Eğer yedi kat sema ve bu yedi kat semada benim dışımda bu semanın sakinleri كفetin, ve yedi kat yeryüzü terazinin bir kefesinde olsalar bu yedi kat semavat ve onun içindekiler orada bulunanlar oranın sakinleri ve yedi kat yeryüzü terazinin bir kefesinde bulunsalar ve la ilahe illallahü fî kiffetin ''Ve la ilahe illallah'' da diğer kefesinde bulunsa, ''mâlet bihinne la ilahe illallah'' ''la ilahe illallah'' onlara ağır basar. Onlara galip gelir ağırlıkta. Yedi kat semavat ve oranın sakinleri, Allah'ın oradaki mahlukatı, Allah'ın meleklerinden, Allah'a ibadet eden kullarından veya bir ruhu canı olmayan diğer Allah'ın mahlukatından. Ve yedi kat yer terazinin bir kefesinde olsa, La ilaha illallah da diğer kefesinde olsa, la ilahe illallah onlara galip gelir. Yani la ilahe illallah ıtlaken, mutlak olarak zikrin de en hayırlısıdır, duanın da en hayırlısıdır. Allah Subhanahu ve kendisi ile zikredileceği en hayırlı söz, mutlak olarak la ilahe illallah sözüdür. Allah'a dua edilecek en hayırlı söz, mutlak olarak la ilahe illallah sözüdür. Allah'ın övüleceği, onun yüceltileceği en hayırlı söz, mutlak olarak la ilahe illallah sözüdür. Bununla şunu da bilmiş, şunu da anlamış oluyoruz. İlimehli burada bu hadisin şerhinde ona da işaret ediyorlar. Bununla şunu da anlamış oluyoruz. Cahil bazı kimselerin bu zikrin ve duanın en hayırlısı ve en faziletlisi olan la ilahe illallahı bırakıp Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde ve salih selefimizin hediyinde olmadığı üzere Allah subhanahu ve taala'nın lafz-ı celaliyle Allah ismini tekrar ederek Allah Allah Allah Allah diye zikretmeleri ve bunu salih bir amel zannetmeleri. Bu şekilde Allah Allah Allah diye Allah Subhanahu ve Teala'nın bu ismini zikretmek bir, bir meşru olan bir zikir şekli değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey öğretmedi. Salih selefimiz böyle bir şey uygulamadı. Allah Subhanahu ve Teala övülmesi lazım. Allah Allah'a sena edilmesi lazım. Allah tenzih edilmesi lazım. Subhanallah denilmesi lazım. Elhamdülillah denilmesi lazım. La ilahe illallah denilmesi lazım. Allahu ekber denilmesi lazım. Yani Allah subhanahu ve teala'nın ismi bunlarla övülmesi, bunlarla yüceltilmesi, bunlarla tesbih edilmesi. Allah'ın zikri böyle olur. Bu Allah'ın ismini böyle müfret olarak Allah Allah diye tekrar edenlerle ilgili. Ya Allah'ın ismi bile olmayan, Arapça'da üçüncü teklik şahıs zamiri olan O anlamına gelen. Hu, hu, hu. Bunu bu şekilde tekrar etmek. Hatta işin başında birkaç defa hu dedikten sonra sonra hu bile demeyerek. Hu bile demeyerek. Adeten insanların çıkartmadığı, adeten diğer yaratıkların çıkardığı sesler çıkartarak. Bunu da Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak, yüceltmek sanan kimselerin cehaletlerinin, dalaletlerinin ne, ne derece olduğu da görülmüş olur. Allah'ın anılacağı, O'nun zikredileceği, ismini yüceltileceği en, en yüce zikir, La ilahe illallah zikrediyor. Allah Subhanahu ve teala Musa'ya burada böyle söyledi. Bu babın mukaddimesinde hatırlayın, bir kart hadisinden bahsettik. Hatırladınız mı? Evet. Kart hadisinden. Kendisi hakkında 99 sicil defteri, kayıt defteri açılmış. Her defterin bir göz mesafesinde, göz bakışı kadar uzaklıkta olan kimsenin, kendisine bu günahların, karşılığında bir mazereti olup olmadığı sorulunca, bunlarla alakalı verilecek bir cevap olup olmadığı sorulunca, bunların karşısında bunlara galebe çalacak, bunlara üstün gelecek bir hasenatı olup olmadığı sorulduğunda bu adam diyor ki, hayır ya Rabbi, bunlara karşısında ne bir mazeretim var, ne bunlara galip gelecek bunlardan çok bir hasenatın var. Allah subhanehu ve teala kendisine der ki, hayır sana zulmedilmeyecek bilakis senin bizim yanımızda büyük bir hasenatın var. O kimseye bir kart vizit, bir kart çıkartılır. Üzerinde La İlahe illallah Muhammedun Resulullah yazılı olan bu kart terazinin bir kefesine konulur. Diğer 99 kayıt defteri diğer kefesine konulur. Bu kart üzerinde bu tevhid kelimesini yazdığı bu kart diğerlerine ağır basar. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın Musa'ya söylediği de aynısı. Aynı benzer rivayet bu terazinin iki tarafıyla alakalı. La İlahe illallah'ın kendisinin dışındaki her şeye ağır basması anlamına gelen bir rivayette İmam Ahmet... İbn Hanbel, Rahimahullah'ın müstedinde, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhu madem gelen rivayette Nuh Aleyhisselam. Nuh Aleyhisselam da ölüme esnasında oğullarına şöyle vasiyet ediyor. Diyor ki, Enne Nuhan kâle libnihi inde mevtihi. Nuh Aleyhisselam ölüm esnasında çocuklarına şöyle dedi. Aamuruke bi la illallah. Sana la ilahe illallahı emrederim. Fa inna as-samawati as-sab'a wal aradin as-sab'a ayr sama wa yadi kat yer law wudi'at fi kiffatin terazinin bir kefesine konulsa wa la ilaha illa Allah fi la ilaha illa Allah ta diger bir kefesine konulsa raghat la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah onlara baskın gelir onlara ağır gelir Bu hadiste de La İlahe İllallah'ın yani bu La İlahe illallah sözünün ifade ettiği tevhidin fazileti gayet açık. Babın son hadisi Walit Tirmidiyyi Walit Tirmidiyyi ve an Anasin radiyallahu anhu Tirmidiyinin rivayet ettiği ve hasen olduğunu söylediği Enes İbni Malik El Ansari Radiyallahu Allahu rivayet ettiği şu hadis. Enes İbni Malik radiyallahu anhu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hadimidir. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme on sene kadar hizmetçilik yapmış ensarın büyük sahabilerinden. Diyor ki Semi'tu Rasulallahi, sallallahu aleyhi ve selleme yaku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken taala Allah teala ta şöyle buyurdu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah teala'dan Aktar rivayet ediyor. Bunun ismi nedir? Kutsi. Kutsi hadis. Kutsi hadis. Yani Kur'an ayeti değil Allah'ın sözü. Kur'an ayeti değil. Lafzıyla, tilavetiyle taabbud edilen. Şekilde Allah'ın sözü değil. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan, Rabbinden aktardığı bir söz. Allah Teala şöyle dedi. Yebne Adem. Ey Ademoğlu. Lev eteyteni bi kurabil ardi hataya. Bana eğer yeryüzü dolusu hata ile gelsen ثumme leqiteni la tuşriku bi şeyen. Sonra hiçbir şeyi bana şirk koşmamış olarak benim karşıma çıksan le eteytuke bi kurabiha mağfira. Ben de oranın ora dolusunca yeryüzü dolusunca mağfiretle sana gelirim. Allah dedi ki ey, Allah, ey Ademoğlu yeryüzü dolusu hata ile gelsen Ancak karşıma bana hiçbir şey ortak koşmamış olarak çıksan ben de sana yeryüzü dolusu mağfiretle af ile gelirim. Bu hadis Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tebareke ve teala'dan aktardığı bir kutsi hadisin sonu. Hadisin başında Allah şöyle buyuruyor. Yebne Adem ey Adem inneke mâ deauteni ve racauteni sen bana dua ettiğin. Ve beni ümid ettiğin müddetçe ala maakan kâne minke ubali. Senden hasıl olmuş şeyleri affederim, hiç önemsemem. Onları hiç önemsemeden, onların yani büyüklüğüne, küçüklüğüne, çokluğuna, azlığına bakmadan senden hasıl olmuş olan hataları, günahları affederim. Sen bana dua ettiğin ve beni ümid ettiğin müddetçe. Yebne Adem, ey Ademoğlu, lev belagat Günahların göğe ulaşsa, ثumme sonra bana istiğfar etsen, benden mağfiret gafartu leke vela ubali, seni affederim, hiç de önemsemem. Yani günahlarını hiç önemsemem. Onların semaya kadar ulaşmış olmasını önemsemem. Sonra diyor ki, yebne Adem, ey adem lev eteyteni bi kurabil ardi hataya, Yeryüzü dolusu hata ile gelsen. Fumme la şey Sonra bana hiçbir şeye ortak koşmamış olarak karşıma çıksan. La eteytuke bikura biha Ben de sana yeryüzü dolusu mağfiret ile gelirim. Yeryüzü dolusu günah ile gelsin Bir çatla Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak ona kavuşsan. Hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak. Hiçbir şeyi şirk koşulan koşulan şeyler cinsinde umu. Hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak. Yani ister putları, ister heykelleri, ister velileri, nebileri salihleri. Ve Allah'a şirk koşmamış olarak, yani şirkin hiçbir türlüsüyle. Büyüğü veya küçüğüyle, açığı veya gizlisiyle, sözlüsü veya fiili fiili olanıyla. Hiçbir şeyi şirk, koşmadan, şirk koşmamış olarak Allah'a kavuşan kimse bu yaptı. Hiçbir şeyi şirk koşmamış olarak ona Allah'a kavuşmak demek ne demek? Hiçbir şey ona şirk koşmamış olmak demek ne demek? Tevhidi gerçekleştirmiş olarak demek. Tevhidi yerine getirmiş olarak demek. Şirk kardeşlerim Allah subhanahu ve Taala'nın affetmeyeceği en büyük cürüm. Tevbe etmeden ölen kimseden affedilmeyecek Allah'ın bağışlamayacağı tek cürüm en büyük günah şirk. Peki bunun aksi olan yani bu şirkten uzak dur durarak tevhidi gerçekleştirmek Allah Subhanahu ve teala indindeki en büyük hasenat, en büyük ecir, en büyük sebep. Allah'a şirk koşmuş olarak ölen kimse bunun yanında dağlar kadar hasenat ile gitse, onun hasenatı, iyilikleri yaptığı salih ameller semaya ulaşsa, Allah'a şirk koşmuş olarak varsa bu şirk koşma ibadeti, öyle büyük öyle büyük bir günahtır ki öyle büyük bir cürümdür ki bu yaptığı salih amellerin hiçbir faydası olmaz ona. Yani bunların hepsini ne yapar? Mahveder. Şirk koşmuş olmak salih amellerin hepsini mahveder. İşte aynı bunun gibi insan Allah subhanahu ve taala'ya yer yüzü dolusu günahla gitse. Günahları semaya ulaşsa Allah subhanahu ve taala'ya tevhid gibi Amellerin en büyüğüyle karışırsa, nasıl ki şirk kendisiyle beraber hiçbir hasenat bırakmıyor, hepsini siliyor mahvediyorsa, günahların en büyüğü olduğu için, amellerin en büyüğü olan tevhidde kendisiyle beraber hiçbir seyyiat, hiçbir günah bırakmaksızın hepsini bunların ne yapabilir? Temizleyebilir, hepsini silip mahvedebilir. Yani şirkin tam tersi olarak. Bu da tevhidin faziletinin ne derece büyük olduğuna çok açık bir delil, çok açık bir işaret. Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan gitmek, kavuşmak. Yani tevhidi tahkik etmiş olarak, gerçekleştirmiş olarak. İşte kim bunu tahkik ederse, kim bunu gerçekleştirirse tam olarak, onun tam olarak gerçekleştirdiği bu tevhid karşısında hiçbir masiyet kalmaz. Onların hepsi ma hepsi mahvolur. Hepsi silinir. Hepsi izafe olur ve mağfiret olunur. Ancak kişinin tevhidi tahkik etmedeki kusuru nispetinde o tevhid Günahları bağışlama, günahları affettirme dedik ki etkisi de aynı orantı ne olacaktır? Azalacaktır. Bu hadis-i şerifle fazl tevhid ve ma yukeffiru minez Tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olması babını bitirmiş tamamladık, tamamlamış olduk. Önümüzdeki mecliste inşallah 3. baba başlar, başlarız. Mesela, Mesaili okumuyoruz. Mesaili icap ettiği yerlerde böyle çok e, faydalı gördüğümüz yerlerde e, inşallah değiniyoruz. Mesaili okumayacağız. Sübhanakallahumma ve bihamdik. <Sessizlik> Eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke <Sessizlik> ve etubu ileyh. Buyurun.